Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, Haric'den sanat programındayız. Ee, gezegenden Kültür Sanat Haberleri getiriyorum. Bugün Ankara'dan bildiriyorum. Çok değerli bir konuğum var. Ankara'daki Galeri Nevin yöneticisi Deniz Artun. Deniz merhaba. Merhaba Çelenk. Ee, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizin bu dönemde bir heyecanınız var. Tam da sıcağı sıcağına. Benim de birkaç gün önce açılışına katılma fırsatı bulduğum yeni bir mekan açtınız. Murat Morava sergisiyle. Kırlangıç sokakta da, Ankara'da Kırlangıç sokakta da artık bir galeri ne var? Nereden başladı bu proje? Artık iki mekanlı bir galeri misiniz? E, bu aslında bizim e, çok uzun zamandır gündemimizde olan bir projeydi. Ee, zannediyorum ilk mekan bakmaya 2012'de başlamıştık ee, ama Horasan Sokak'ta kurulmuş olduğu için galeri e, orası çok büyülü bir mekandı. Dolayısıyla hep o büyüyü aradık ve tam olarak hiçbir zaman gördüğümüz, gezdiğimiz yerler içimize sinmedi. Ee, neredeyse vazgeçtiğimiz bir zamanda Kırlangıç Sokak'la karşılaştık. Ee, O tarif edemediğimiz büyünün orada olduğuna inandık, biraz hızlı karar verdik ve yerleştik <gülüyor> <gülüyor> ama bu gezegen sokağı hiç bırakacağımız anlamına kesinlikle gelmiyor. Ee, en azından şimdilik gelmiyor. Çünkü burası 25 yıldır, 1993'ten beri buradayız. Evet, onu söyle, onu vurgulamak isterim ben de. Yani Ankara deyince aklımıza gelen en önemli sanat mekanlarından biri galerine. Bir galeri olmanın çok ötesinde bir misyonu, işlevi ve anlamı var hepimiz için. Yani bir kütüphanesi var, eminim yıllardır birikmiş olan arşiv var, pek çok tanıklıklar var. Adeta sanat tarihinin oluştuğu yerlerden biri burası. Kesinlikle öyle ama ben söze galiba birazcık daha pratik bir hı hı. açıdan yaklaşarak başlamalıyım gezegen sokağı tarif etmeye. Burası bir galeri olarak yapılmış bir mekan. Bunun Türkiye'deki galerilerin mekanlarına bakınca çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep işte bir yerlere giriyoruz. Aynen bizim şimdi de kırlangıçta yaptığımız gibi ve orayı kendimize adapte etmeye, galerileştirmeye çalışıyoruz. Oysa burası... Ali Artun'la bu binanın mimarı Murat Artun'un sınıf arkadaşı olmaları, işte ikisinin de mimar olması, bir dostlukları olması falan vesilesiyle inşaattan teslim aldığımız ve projesini kendimizin çizdiği dolayısıyla bir izleyicinin fark etmedi ama bizim için çok değerli bir dolu pratik özelliği var. İşte buna nem yalıtımı, işte Ee, işte kütüphanenin özel koşulları e, aydınlatma vesaire gibi e, şeyler e, belirterek öne çıkararak söz etmeliyim bunda Bunlardan vazgeçmek bir kere çok zor bizim için. Galeri olarak yapılmış bir yerin içinde bir galeri olmasından tamamen vazgeçmek çok çok güç. Ama tabii ki Arbasan bu değil. Arbasan buranın senin söylediğin ve bizim çok fazlasıyla hissettiğimiz çeyrek yüzyıllık değeri ve bu değerli bizlerin kurmuş olduğu duygusal bağ henüz buradan ayrılmaya <gülüyor> <gülüyor> hazır olmadığımızı gösteriyor. 2009'da kurmuştuk kütüphaneyi ve çok uzun süre düşünerek uzun çok uzun bir karar sürecinden sonra kurduk ve kütüphanenin işler kullanılabilir bir hale gelmesi için çok emek harcadık. Şu anda her şeyden önce kütüphaneyi dağıtmamız, ondan vazgeçmemiz bu kadar vakit ayırarak, emek ayırarak ve hayal kurarak tabii ki daha önemlisi oluşturmuş olduğumuz bir düzeni ilave mümkün değil. Dolayısıyla kütüphane kütüphaneyle ilgili temel kararları Almadan bir kere gezegenden ayrılamayız. <gülüyor> Bu gezegenden en azından. Ee, onun dışında... Um, bir de arşiv var. Arşiv tabii. var. Arşiv çok çok değerli ve aslında bizim her yere gelebilecek yapıda. Ama kütüphane ile arşivi ayırmak da hem kolay değil hem pratik değil. O yüzden arşivi kırlangıca götürebiliriz. Ama öyle yapmayacağız. Şimdilik aşile kütüphanenin bir arada kalmasını, alıştığımız şekilde sürmesini, dolayısıyla burayı kullanan öğrencilerin, araştırmacıların, e, okuyucuların, izleyicilerin en azından o iki birimle olan ilişkilerine e, hiçbir şekilde e, zarar gelmemesini sağlamaya çalışacağız. E, aynı zamanda tabii e, bütün... E, Depomuz burada. Deponun burada olması burada bazı sergileri sürdürme avantajı da verecek bana diye düşünüyorum. Bu depodan daha önce biz tarihimizde iki sergi yapmıştık. Bir tanesi 200. sergiydi ve 200 eser sergilemiştik. Bir de 30. yılımızda bir distopya sergisi yapmıştık. Her ikisi de tamamen yıllardır... O depoda olan işleri hatırlatmak, onlar üzerinden sanat tarihini, bizim kendi tarihimizi, sanatçıların tarihini yeniden düşünmek, işlerin birbiriyle olan ilişkilerini yeniden düşünmek üzere sergilerdi. Ve tarihimizde çok çok sevdiğimiz, yapmayı da çok sevdiğimiz, izleyicilerin de izlemeyi çok sevdiklerini söyledikleri sergilerdi. Böyle sergileye devam etmek çok istiyoruz. Dolayısıyla deponun da burada olması hala önemli O deponun bu mekanda burayı değerli ve sürekli kılacak pek çok sergiye gebe olduğunu hissediyoruz. Tecrübelerimiz de bize öyle gösteriyor. Tabii depo ile arşivi bağlayan şeyler de yapabiliriz. Mesela benim çok uzun zamandır düşündüğüm bir tek eserlik sergi hayalim var. Yani bir eserin etrafında bütün o sanatçının ve o dönemin... Tarihini kurmaya çalışmak, hem o bir tane eserin kendi öyküsünü kurmaya çalışmak hem de işte o öykü üzerinden bir takım sosyolojik, ekonomik, politik okumalar yapmaya çalışmak. E, o da mesela arşivin, kütüphanenin ve deponun bir arada olmasını gerektiriyor. Tabii. Bir de sizin bütün kariyerini takip ettiğiniz, defalarca döne döne çalıştığınız sanatçılar da var. O sanatçılarla bunu yapmak daha bile enteresan olabilir. Zaten tam da o senin söylediğin sanatçılarla başlamayı düşünüyoruz. Yani nasıl ilerleriz, sona nasıl karar veririz bilmiyorum ama hayallerimizde ilk bu tek eserlik sergilerin İlkinin Mübin Orhan olması, ikincisinin Necat Devrim olması Müthiş. gibi bir, bir ajanda var şimdilik. Ö öğrenciler için sanat tarihçileri için ne kadar değerli uzunmaz <gülüyor> yani, bir fırsat olur öyle olacağını umuyorum yani gezegen e, tabii aynı zamanda bizim editörlüğünü yaptığımız e, ve büyük hazinelerimizden bir tanesi olarak gördüğümüz Özgün Baskı dizilerinin de <gülüyor> şimdi korunduğu yer İşte bunun içinde Miraçname var Mesnevi var Ee, İnce Evner'le yaptığımız bir dizi var. Pek çok dizi var. Ee, i̇şte şu anda Sergis Püren Murat Moravan'ın Ahminen Aşkı Memnunus'u var. Ee, onların yani yalnızca baskı dizilerinin e, tarihini hatırlamak, onları birbirleriyle ilişkilendirmek, o sanatçıların kendi yapıtları yani bütün örgüleri içinde o baskı dizilerini yerleştirmeye çalışmak falan da çok zevkli olacak. E, baskı doluğumuzda yani kırlangıç'a <gülüyor> götüremeyiz miyiz? Şimdilik buradayız. Peki kırlangıç'a götürebileceğiniz şeylere <gülüyor> gelelim. Çünkü kırlangıç sokaktaki galeri galerinevin açılışı geçtiğimiz hafta yapıldı. Daha çok yeni ilk sergisi Murat Morova ile açılmış evet. oldu. Ve artık sezon sergilerini yani galeri sergilerini orada devam ettirmeyi düşünüyorsunuz ağırlıklı olarak. Murat Morova ile çalışmak ilk sergide nasıldı? Nasıl bir sergisi var Murat Morova'nın? Ve Önümüzdeki sanatçılardan bir şeyler söyleyebilir misin? Orada neler öngörüyorsunuz? Tabii aynen senin söylediğin gibi yani sezon programımızdaki e, tarihlere çok önceden karar verilmiş. E, i̇şte her biri bir buçuk yaklaşık bir buçuk iki ay süren sergiler orada devam edecek. Orada açılacak. E, Murat Morova ile başlamak e, yani bir yandan denk geldi tarihi olarak <gülüyor> ama çok çok tesadüfi bir kararda değildi doğrusunu istersen. Çünkü... Murat Morova'nın sergilemeyi istediği dizi Ravi ismini taşıyor ve Ravi rivayet eden, anlatan kişi anlamına geliyor. Ve bütün sergiyi Mesnevi'den bir alıntı üzerine kuruyor. Bu alıntıda deri yırtıldı mı iç tazelenir diyor. Tabii bu bizim bu kabuk değiştirme... E, yenilenme e, sürecimizle çok örtüşen bir e, cümle bana yani bu geçişi düşündüğümde çok çok, çok anlamlı e, geliyor Çok çok mi? anlamlı geliyor. Aynı zamanda e, Murat Muraba gerçek bir anlatıcı, e, hakikaten e, işte, öyküler, masallar, efsaneler kurabilen birisi. E, dolayısıyla böyle bir böyle bir adım attığımızda, yeni bir hikayeye başladığımızda ya da süren bir hikayenin ikinci cildine geçtiğimizde bir böyle bunun binbir gece gibi <gülüyor> devam ettiğini düşünürsek işte bir sonraki masala geçtiğimizde bunun Murat Morova tarafından dillendirildiğini düşünmek oradaki bazı resimlerle bir bir deri yırtılmasını ve ondan sonra da bu için tazelenmesini anlatan resimlerle kendi öykümüzü eşleştirerek izleyiciye sunmak bana çok heyecanlı geliyor. Ee... Ne kadar güzel anlattın. Deniz Artun'la birlikteyim. E, Harişten Sanat Programı'ndayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çeleng. Bugün Ankara'da Deniz Artun'un konuğuyum. Ben onu misafir etmiyorum. O beni galerine evde <gülüyor> misafir ediyor. Peki Gezegen Sokak'tayız şu anda. Kırlangıç Sokak'taki galerine evi açıldı ama Gezegen Sokak'ta da devam etmekte olan artık son günlerinde olan bir Mehtap Baydu sergisi var. Biraz da ondan bahsetmek ister misin? Akabinde de Mehtap Baydu'nun Londra Sanat Fuarı'nda da işleri sergilendi. Konuyu oraya getirmeye çalışıyorum. E aslında bu kararlar çok birbirleriyle e, ilişkili kararlar hı hı. oldu. Mehtap'ın buradaki sergisi e, daha önceki yani Mehtap her zaman e, kim e, kimliklerle uğraşan birisiydi. Bu kimlikleri ne kadarını giyiyoruz, ne kadarını soyuyoruz, hep hep e, işleri bunun üzerineydi. Ama Özellikle bu sergide yırtılan deriler ve tazelenin içler fazlaca ön planda. Dolayısıyla iki sergiyi bir arada izlemek isteyenler olacağını, iki sergiyi bir arada izlemenin her iki sergiye de ayrı ayrı değerler ve anlamlar katabileceğini düşündük. Ama aynı zamanda Londra'dan, henüz gelmiş olmamızın ve Londra'ya Mehtap Baydu'yla davet edilmiş olmamızın da bu serginin biraz daha uzaması bakımından e, önemli e, e, olduğunu düşündük. Çünkü e, Londra Sanat Fuarı'nın küratörü Adnan Yıldız e, bizi bir solo Mehtap Baydu sergisiyle oraya davet etti. Hı hı. Yani biz galerinev olarak davet edildik ve acaba kimi serlesek deyip Mehtap'a karar vermedik bir e, biyosun artık e, fuarlarda da e, küratörler evet. e, yani fuarların giderek bienalleşmesi evet. bienallerin de giderek fuarlaşmasından <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bahsediyoruz böyle aynen, bir fenomen aynen. var pek çok uluslararası sanat fuarı hani e, galerilere verdiği standların ötesinde küratörler misafir küratörler davet ettik farklı farklı temaları küratörler tarafından oluşturulmuş ya da sanatçıları küratörler tarafından davet edilmiş sergiler yapıyorlar. Adnan Yıldız da bu seneki Londra Sanat Fuarı'nın Diyaloglar bölümüydü galiba. Evet, o bölümün evet, küratörlüğünü üstlendi. Evet, evet. Ve sadece kadın sanatçılarla bir seçki Yanlışı oluşturmak gibi bir niyeti bir vardı. Evet. Ve geçtiğimiz haftaydı bu arada Londra Sanat Fuarı. Evet. Geçtiğimiz pazar <gülüyor> tamamlandı. Onu da açık dinleyicilerine sunmuş oldum. Ama Mehtap Baydu zaten daha önce de çalıştığı bir isim galiba. Adnan ee, Yıldız. A. Evet. Onların e, ilişkileri eskiye dayanıyor. Birlikte gerçekleştirdikleri hatta Londra Sanat Fuarı'nda Mehtap'ın Bu sefer fuarın müdürüyle tekrar ettiği bir performansları Doğru. da var. Dolayısıyla Adnan'ın davetlisi olarak oradaydık. Ama Adan aynı zamanda mehtabın işlerine referans olacak. O işi görüp sonra dönüp mehtabın işlerine tekrar bakmamızı ve yeniden anlamlandırmamızı sağlayacak bir... Tek eserlik bir başka konuğumuz daha olması dedik. Çok güzel, tam Hı? diyaloglar işte, evet. değil mi? O işte evet. diyaloga geçecek bir başka sanatçı Kesinlikle. bir başka iş. Ve o da bir kadın. <gülüyor> evet. E, ve bir e, Yani ortak kararımız Nermin Kura idi. E, dolayısıyla o da Long Island'dan e, bir eseri ile geldi. Amerika'da çünkü çalışmalarına devam ediyor. Evet. E, Nermin'in e, hangi eseri ile katılacağı belirlendikten sonra biraz Mehtap'ın işlerini de Nermin işlediği iyice zaten ilişkileri vardı ama iyice ilişkilendirecek şekilde fuara götüreceğimiz işi işte gözden geçirdik ve zannediyorum Adanın niyetlendiği bizim de heveslendiğimiz diyalog gerçekleşti İzleyiciden aldığımız tepki öyleydi. Nasıl bir fuar Londra Sanat Fuarı? Ben daha önce hiç gitme fırsatı bulmadım. Biz genelde hani öncelikle bir yayın olarak başlayan sonra fuarlaşan hatta sadece Londra değil sonra New York'ta da edisyonlar yapmaya başlayan Free Sanat Fuarı'nı daha yoğun bir şekilde takip eder olduk. Ama Londra Sanat Fuarı'nı çok da bilmiyoruz galiba. Bu yıl tabii Adnan'ın orada küratörlük yapıyor olması, Türkiye'den de sanatçıların davetli olması vesaire ekstra bir e, bilinirlik yaratmış oldu. Ama senin izlenimlerin neydi Londra Sanat Fuarı'nın geneliyle ilgili? doğrusunu istersen biz de yabancılık Adnan'ın davetine kadar çok canlı bir fuar hı hı. çok geniş bir alana yayılıyor nerede düzenleniyor? Business Design Center'da hı hı. fakat daha klasik bir fuar hı hı. yani özellikle de Frizz'le karşılaştırıldığında çok daha klasik bir fuar daha böyle İkinci Dünya Savaşı sonrası Soyut'un ağır bastığı hı hı. Daha resmin ağır bastığı, Hı -hı. yağlı boyanın arbası, tuvalin ağır bastığı, heykel hele de nesnenin falan neredeyse hiç olmadığı bir fuar. Halbuki sizin galerinin temsil ettiği Nermin Kura'da, <gülüyor> Mehtap Baydu'da senin az önceki tariflerine pek de oturanışlar yapmıyorlar. <gülüyor> evet ama işte öyle bir fuarın göbeğinde bu kadar aykırı Hı -hı. bir varoluşun da kendi başına bir çekiciliği oldu tabii ki. Bir de hmm, Nermin Kura için mutlaka söylemeliyim. Ee, tabii İngiltere çok ciddi seramik kültürü olan hı hı. E, e, bir ülke. Dolayısıyla tabii biz Mehtap Baydu'yla Nermin Kurey'i ilişkilendiriyoruz ama onlar Nermin Kurey'i alıp mesela işte British Museum koleksiyonundaki bir e, Mısır e, işte vazosuyla ilişkilendiriyorlar. Dolayısıyla izleyiciden aslında çok beslendiğimiz bir fuardı. Nermin Kura ne yapmıştı? Sergide hangi hmm. işleri vardı? Nermin Kura ilk kez siyah çalıştı. Ee, daha önce e, yani Nermin Kura'yı neredeyse tanımlayan şeylerden bir tanesi çok renklilik ve Hı -hı. E, çok canlı renklerin bir arada olması iken ilk kez hem monokrom bir parçaydı hem de siyahtı. Ee, yani... Tohumları da olan çok büyük bir çiçekti ve tabii bu çiçeğin hem beden referansları vardı hem de bu kültüre işte bu kültürün bahçecilik görgüsüne minyatür geleneğine dayanan tarafları vardı. Çok görkemli bir parçaydı. Peki Mehtap Baydun'un performansı dediğin, yinelediği yeni bir versiyonu hatta fuar yöneticisiyle birlikte evet. yaptığı dediğin bu performansla çok ilgimi çekti. Ondan bahseder misin? Tabii. Mehtap yani heykel bölümü mezunu olmasına rağmen ve özellikle kağıt heykelleriyle daha çok tanıdığımız hı hı. bir sanatçı olmasına rağmen aslında sanatın temelinde tabii ki performansları var. Bütün düşünce sistemi, üretme sistemi o performanslara dayanıyor. Ondan sonra bir performansı gerçekleştirdikten sonra o performans heykelleri doğuruyor. Dolayısıyla Mehtap'la davetli olduğumuz bir fuarda onun bir performans gerçekleştirmemesi <gülüyor> e, onun sanatını bizim hakkıyla ve bütünlüğü içinde temsil edemememiz anlamına geliyor. Eksik kalırdı, çok doğru. E Bu Adana gerçekleştirdiği performansı tekrar etti. Bu performansta Mehtap konuğunu susturuyor. Nasıl susturuyor? Ağzının alçıdan bir kalıbını alarak susturuyor. Tabii ağzını alçıyla kapattığın zaman o alçı donana kadar bir süre konuşamasa hale geliyorsun. <gülüyor> Ve bunu fuar müdürüne yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Politik olarak da çok önemli bir şey. Söylem var burada. Kesinlikle öyle. E, tesadüfi bir seçim değildi <gülüyor> tabii. Onun kim olması gerektiği konusunda çok uzun düşündük. Bir kadın olması gerektiği muhakkaktı. <gülüyor> ee, daha sonra bu aldığı kalıbın mühür mumunda mühür <gülüyor> mumunda Dökerek o aradaki sessizliği diyelim mühürlemiş oluyor. Bu bu sergide yani şu anda Gezegen Sokak'ta süren sergide Sen Söylemezsen Ben Söylemem İşinden Tut ta seneler evvel bizim Mehtapla ilk çalıştığımız nevnesinde sergilediği Söz Gümüşse Söküt Altındır işine kadar giden pek çok meyvesi olmuş bir performans da aslında tabii fuar izcisi çok etkilendi çok çok çok güçlüydü her bakımdan yani Adnan'ın kurmak istediği argümanla ilişkisi de genel olarak senin söylediğin işte bu fuar pazar vesaire ilişkileri ve onlara getirdiğimiz eleştirilerle ilişkisi de. Son derece etkili ve güçlüydü. Peki Londra'dan tavsiye edeceğim bir şeyler olur mu? Gitmişken Londra'da başka müzeler, başka sergiler gezme fırsatı buldun mu? Londra Sanat Fuarı harici. Um, evet. Daha önce gitmediğim bir yere gitmek istedim bu defa. Um, ve uh, Sir John Soen. Umarım doğru söylüyorum. Hı hı. Müzesini ziyaret ettim. Um, bir... Um, Mimar ama aynı zamanda antik nesneleri olağanüstü bir tutuk toplamış bir mimar. Ve bunların her birini evine gerçek bir kabine gibi yerleştirmiş bir mimar. Büyülendim yani çok zor ifade ediyorum <gülüyor> <gülüyor> hissettiklerimi. Tabii bir kere her şeyden önce içeriye telefonsuz. Çok küçük bir mekandan Aa, söz ediyorum. Fotoğraf çekmek yasak ve telefonla konuşmak belki ee, yasak. Telefonsuz alınmak tabii bizim bütün selfie gezme <gülüyor> alışkanlıklarımızı sabote eden bir. Tabii e Instagram <gülüyor> stories yapamazsın. <gülüyor> selfie çekemezsin. <gülüyor> ve neredeyse tutuldum. Yani ne kadar alışmışız meğer gözünüzle kaydetmeye değil de telefonla kaydetmeye yani Bu kadar alışık olduğumu bilmiyordum ve tabii topal ve kör ve çolak <gülüyor> hissettim bir süre kendimi. Sonra bütün o duyuların yeniden açılması ve uyanması başlı başına bir tecrübeydi. Yani çok çok etkilendiğimi söylemeliyim. Bir de tabii bu e, toplayan insanların e, topladıkları şeyler arasındaki kurdukları artikülasyon yani neyi neyin yanına getirdiği ve hangi duvarda getirdi ve bunlar milyonlarca nesne olduğunda o ilişkiler akıl almazdır diye etkileyici oluyor. Yani onun yanına onu onun yanına onu onun yanına onu onu bunlar böyle ap ayrı zamanlardan ap ayrı şeyler. Yani bir heykel yanında küçük bir resim, onun yanında küçük bir kabartma, onun yanında bir yazma, onun yanında Söylediklerim bana e, Fortuny Müzesi'ni hatırlattı <gülüyor> Venedik'teki. Ben de orada hep aynı şeyi hissederim. Çünkü artık sanat deyince sanki belli dönemlere modern sanat, klasik sanat, güncel sanat falan gibi şeylere daha çok e, insan odaklanmaya çalışıyor. Ya da yani öyle sergiler görüyoruz ama aslında sanat dediğin koskoca bir bütün... Ve dönemler ve zamanlar aşırı bir dili var. Onların bir aradalığı bugün çok daha değerli şeyler söylüyor diye düşünüyorum her zaman. Kesinlikle çok haklısın. Yani o benzerlik de çok çok yerinde. Tabii böyle bir mekan görünce aynı zamanda işte tutkuları da hatırlıyoruz. Tabii. Sanki böyle her şey şimdi işte Sahip olduğumuz bir nesnenin önümüzdeki 50 yıl içinde ne kadar değer kazanacağı, işte bir bono gibi, i̇şte o yükseldi, o alçaldı, o alınır, o alınmaz falan. Böyle bir mekana girince bütün bunları unutuyorsun. Yani orada belki de tırnak içinde, pazarda hiç değeri olmayan o kadar çok nesne var ki, bu herhangi bir işte yerden alınmış bir taş da olabilir. Ama tutkulu bir toplamanın, kendine mahsus artikülasyonların başlı başına bir değeri olduğunu, onun içindeki tek tek nesnelerin değerinin, piyasa değerinin aslında çok da önemi olmadığı bir dünya, yani sanatın bize en büyük vaadinin bir dünya kurmak, alternatif bir e, yaşam olasılığı kurmak, olduğunu hatırlamak bana çok iyi geldi. Hele de fuardan çıkınca <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle öneriyorum. Deniz çok teşekkür ederim. Deniz Artun'la birlikteydim. Bugün hariçten sanat programında Ankara'daydık. Galeri Nevin konuğu olduk. Hem yeni mekanları için hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Kırlangıç sokakta açtığınız yeni galeri için hayırlı olsun diyorum. Hem de Deniz Artun'a Londra Sanat Fuarı'ndan Ankara'da Galeri Nevin'in evdeki yeni projelerine dair öngörülerine konuşmuş olduk. Umarım ileride başka projeleriniz için bir araya geliriz tekrar Deniz. Çok sağ olun. Ben de çok çok teşekkür ederim Canem çok memnun. Nice. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Harikden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay.